Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, İzmir'in Gediz Deltası'nda yuva kuran yaklaşık 20 bin flamingo çiftinin yavruları yumurtadan çıkmaya başladı. Gediz Deltası'nda üreyen flamingoların yavruları önümüzdeki yaz aylarının sonunda uçmaya başlayacak. Flamingoların dünya nüfusunun yaklaşık %5 ila 10'unun Gediz Deltası'nda ürediği biliniyor. Flamingolar kış aylarında kurdanslarına başlamış, Nisan ayının başında Delta'daki Üleme Adası'nda Kuduşkaya yatmıştı. Geçmiş yıllarda çalışmalara göre Gediz Deltası'nda yıllık ortalama 18-20 bin çift Flamingo ürüyor. Bu senenin tam sayıları Flamingolar üreme adasını terk ettikten sonra yuvalarının sayılması sonucunda belli olacak. Flamingolar yaz aylarında bir kreş oluşturacak ve yavrulara toplu olarak bakacaklar. Türkiye'nin önemli sulak alan sistemlerinden biri olan Gediz Deltası'nda bu yıl kuş nüfusunun birilenmesi çalışmaları Doğa Derneği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ortaklığında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün İzmir Şube Müdürlüğü'nün gözetimiyle gerçekleştiriliyor. Çalışmada Geliz Deltası'nın yıl boyu izlenmesi ve hem üreme hem de üreme dönemi dışında tüm kuş varlığının belirlenmesi hedefleniyor. Delta'da başlatılan kuş izleme programı hem Delta'nın tanınmasını hem de Delta'nın dünya mirası özellikleri gösteren benzersiz doğasının araştırılması için önem taşıyor. Gediz Deltası'nda yürütülen kuş araştırma programı hakkında açıklama yapan Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dicle Tuğba Kılıç, dünyadaki her 10 flamingodan birine İzmir'in yaşam vermesi büyük bir ayrıcalık. İklim kriziyle karşı karşıya olduğumuz bu dönemde Gediz Deltası ve onun sunduğu yaşam her zamankinden daha fazla önem taşıyor. Bu nedenle İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Doğa Koruma Birliği Parklarla yürüttüğümüz bu çalışma Delta'nın daha tanınması, sevilmesi ve yaşatılması için büyük önem taşıyor. Delta'daki kuşların yaşamını günbegün gün şahitlik yapmak ve bunu paylaşmak bizim için hem bir mutluluk kaynağı hem de bir görev dedik. Kredi kuruluşu Moody's'e göre yükselen deniz seviyeleri, fırtınalar ve kuraklıklar ülkelerin ekonomilerine zarar verirken iklim değişikliği dünyanın geniş kesimlerinde borçlanma maliyetlerini de artıracak. Avrupa Merkez Bankası ve Amerika Birleşik Devletleri Hazinesi ülkeleri sera gazı emisyonlarını azaltma çabalarını arttırmaya çağırdı. Moody's ısınan bir gezegendeki koşullara uyum sağlamak için gereken finansmanla düşük maliyetli finansmana sürekli erişim arasında büyük bir boşluk olduğunu görüyor. Bu boşluk en savunmasız ülkeler, sel ve orman yangınları gibi daha sık iklim kaynaklı olaylarla mücadele etmek zorunda kaldıkça genişleyebilir. Rapor, petrol, doğalgaz, tarım ve atık alanlarında da yaygın önlemlerin uygulanmasının iklim değişikliğini yavaşlatmak için mevcut en güçlü kaldıraçlar olduğunu ve metan gazını azaltmanın küresel ısınmayla mücadele etmek için var olan en düşük maliyetli stratejilerden biri olduğunu ortaya koyuyor. Rapor, metan gazının sınırlandırılmasının sağlık ve tarım açısından önemli faydaları olduğunu ortaya koymuş. Troposferik ozonun oluşumuna katkı sağlayan metanın azaltılmasının ozon hava kirliliğini azaltacağı belirtiliyor. Raporda öncelikle petrol ve gaz sektöründeki metan tahliyesini ve sızıntıları engelleyerek mevcut yöntemlerle Metan emisyonlarını 2030 yılına kadar %30 oranında azaltılabileceğinin altını çiziyor. Atmosferdeki metan gazının dramatik artışı Amerika Birleşik Devletleri doğal gaz üretimindeki yüksek artışla da ilişkilendirilmiş. Bir günden Aycan Karadağ'ın haberine göre başta Doğu Karadeniz olmak üzere birçok bölgede bulunan HES sayısı artıyor. Geçen yıl faaliyette bulunan HES sayısının toplamının 697 olduğu bildirildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un soru önergesini cevaplayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez 967 HES'in elektrik üretim faaliyetinde bulunduğunu söyledi. Dönmez, HES'lerin 2020'de 78119 MW saat üretim gerçekleştirerek toplam üretim içerisinde %25.6 oranında paya sahip olduğunu belirtti. Cevapta güncel olarak hidroelektrik santrallere verilmiş olan 768 adet üretim lisansı ve 82 adet ön lisans bulunmakta dendi. Öztunç'un 2002 ve 2020 yılları arasında kaç şirkete HES ruhsatı izni verildiği sorusu ise cevapsız kaldı. Kanada'nın batısında yürütülen ve yıllardır çevreci aktivistlerden ve bölge sakinlerinden tepki toplayan proje, Bir sinek kuşu sayesinde durduruldu. Britanya Kolumbiya seyaretinde yürütülen petrol boru hattı projesi Trans Mountain 2018'de Kanada Başbakanı Justin Trudeau hükümeti tarafından satın alınmıştı. Proje kapsamında bölgede hali hazırda bulunan petrol boru hattının kapasitesinin 3 kat artırılması planlanıyordu. 10 milyar dolarlık çalışmayla hat üzerinden günde taşınan 300 bin varillik petrol miktarının 890 bin civarına yükseltilmesi öngörülüyordu. Öte yandan proje kapsamındaki inşaatların çevrede yol açtığı tahribat sık sık gündeme geldi. Britanya Kolumbiyası bölgesindeki bazı topluluklar inşaat çalışmaları kapsamında kuşların yuva yaptıkları ağaçların kesildiğine dair uyarıda bulunmuştu. Son yapılan çalışmalarda Anna sinek kuşu olarak bilinen Kalipte Anna'nın yuvasının bulunduğu ağaçların kesildiği edildi. Bu göçmen kuşların nesli tükenme tehlikesi altında olmasa bile ülkede federal yasalarla korunuyorlar. Devlete bağlı çevre ve iklim değişikliği Kanada inşaatın 21 Ağustos'a kadar durdurulmasına karar verdi. İklim krizine karşı ve doğa için hareketi geçtiğimiz bir gelecektir diyoruz. Esen kalın. Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri